Adalet Dengeli olma, aşırılığa düşmeme, herkesin ve her şeyin hakkına riayet etme, zulme girmeme manalarına gelen adil ve adalet, İslam dininde ahlaki ve hukuki yanlarıyla fevkalade önemli bir esastır. Kur'an ve sünnet bu esas üzerinde ısrarla durur. Müminleri O'na riayet etmeye çağırır ve O'nun Allah'a bir yaklaşma yolu olduğunu sık sık vurgular. Adaletin ahlaki ve hukuki manasına geçmeden önce İslam hukema ve mütefekkirlerinin O'nu nasıl yorumladıklarını görmekte yarar var. İslam uleması ve Müslüman düşünürler İbn-i Miskeveyh'den Bediüzzaman'a insanda üç ana kuvvetten bahsede gelmişlerdir. Kuvve-i akliye, akli meleke, kuvve-i şehvet dinamiyi, kuvve-i gadabiye, öfke hissi ki, bazıları bunlardan kuvve-i akliye ile kuvve-i melekiye, kuvve-i şehheviyeye, kuvve i behimiye veya nefsi emmare, kuvve-i de, Kuvve-i Sebu'iye demeyi tercih etmişlerdir. Fonksiyon itibariyle Kuvve-i Akliye, belli ölçüde de olsa hakikatleri görüp bilmenin, iyi kötü her işin neticesini idrak etmenin, maslahat ve mefsedetleri birbirinden ayırmanın önemli bir esası, Kuvve-i Şeheviye, arzu, istek, iştihar, lezzet ve cismani hazların ana unsuru, Kuvve-i ise, kin, nefret, hınç, hiddet, dargınlık, kızgınlık ve atılganlığın biricik kaynağı kabul edilmiştir. kuvve Akliye'nin ifrat, aşırı haline, hakkı batıl, batılı hak gösterme, safsataya girme ve şarlatanlıkta bulunma manasında cerbeze tefrit durumuna hiçbir şeyi doğru dürüst anlayamama, en basit şeyleri dahi idrak edememe anlamında gabavet ve hamakat. Mutedil olanına da herkesin gücü ölçüsünde eşya ve hadiseleri olduğu gibi bilme, mahiyetin nefsül emriyelerine uygun değerlendirip resmetme, lehinde ve aleyhinde olan Olması muhtemel bulunan şeyleri birbirinden ayırma keyfiyetine de hikmet dene gelmiştir. Kuvve-i ifrat haline, tamamen ar ve haya hislerinden sıyrılarak, her türlü saygısızlığı, her çeşit küstahlığı irtikap edecek kadar kayıtsız davranma anlamında fısku fücur, aklın ve şer'in tecviz ettiği ilahi nimet, lezzet ve zevklerden dahi kat-ı alaka etme, hissiz ve hareketsiz kalma manasındaki şekline humud, behimi hislerin inkiyat altına alınması, gayrimeşru meşru arzu ve iştihalara iradi olarak kapalı kalmanın yanında, meşru dairedeki zevk ve lezzetlere istek izhar etme diyeceğimiz tavra da, ifret demişlerdir. Kulhi gadabiyenin ifrat haline akıbeti düşünülmeden, sonucu hesaba katılmadan ölçüsüzce ve muhakemesizce altından kalkılamayacak işlere girişme ve akıbeti mutlak felaket tehlikelere kendini salma manasında atılganlığa tehvür, Tefrik durumuna Korkulmayacak şeylerden dahi korkma, sürekli vehimlerle oturup kalkma ve değişik paranoyalarla hayatı yaşanmaz hale getirme anlamındaki sapkınlığına cebanet. Korkulacak şeyler karşısında tedbirli ve temkinli davranma ve esbapta kusur etmeden ciddi bir soğukkanlılık içinde, korkulacak hususları herhangi bir telaş ve endişeye kapılmadan savmaya çalışma anlamındaki Yiğitçe duruşa da Şecaat demişlerdir ki Adalet denen şey de işte bu üç faziletin imtizacından hasıl olan Ve sırat-ı müstakim unvanıyla da anılan Dengeli olmanın mübeccel adıdır. Aslında bütün insani kemalat ve fezairin asılları da kabul edilen bu hususlar ahlaki manasıyla adaletin de ruhu, özü, esası ve nüveleri sayılırlar. Bu ruh, bu öz ve bu esasların anlaşılamadığı ya da kavranamadığı yerde ne o adaletin nazarisinden, ne de ferdi, ailevi ve içtimai yaşanan ve uygulananından bahsetmek mümkündür. Fakihlerin adalete bakışı biraz daha farklıdır. Onlara göre adil olma büyük günahlardan kaçınıp küçüklerinde de ısrar etmemenin yanında her zaman istikamet peşinde olmaya bağlıdır ki bunu Hasenatın seyyiata Galip gelmesi şeklinde de yorumlamak mümkündür. hususi anlamda İihkakı hak iptali batıl etmeye ve hakkı tutup kaldırmaya da adaletlene gelmiştir. Fukaha ve büyük çoğunluğu itibariyle diğer ulema, adaletin mutlak zik edildiği her yerde, daha ziyade onu birinci şıktaki şekliyle anlamışlardır ki, ikincisinin zıttı zulüm olduğu gibi, bunun zıttı da fıskı fücurdur. Ayrıca fukaha, uygulama alanı itibariyle de adaleti ikiye ayırmışlardır. 1. Hiçbir zaman, hiçbir şart karşısında değişmeyen, neshe uğramayan, zaman ve konjonktüre bağlı bulunmayan mutlak adalet ki, iyiliğe iyilikle karşılık verme, hayır'a hayırla mukabelede bulunma, zulmün büyüğünden de küçüğünden de uzak durma gibi, kısmen de olsa insan aklının iyi ve güzel olduğunu idrak edebileceği hususlar bu türün örneklerinden sayılır. 2. İyi, güzel ve yararlı olduğu şer-i şerifin açmasıyla kavranabilen itibari ve izafi adalet ki, kısas, diyet ve diğer cürümlere, cinayetlere terettüp eden cezalar ve onların miktarları gibi hususlar da bu kısmın misallerindendir. Bu kabir cürüm ve cezalar arasında adalet nispetini kavramanın bir mizanı olmadığı gibi, böyle bir konuda mantık ve muhakemeye dayanarak isabetli bir karara varmakta mümkün değildir. Bazı hikmet ve maslahatlar nazara alınarak, doğruya yakın bir şey ortaya konsa da, yüzde yüz isabet edildiği katiyen söylenemez. Bir başka zaviyeden adaleti i izafiye, adaleti mutlakanın hilafına olarak, umumun hukuk ve selametinin söz konusu olduğu yerde, bazı fertlerin haklarına riayet edilmeyeceği şeklinde yorumlanmıştır ki, bu da İslam tarihinde çokça başvurula gelen bir konu olarak bilinmektedir. İslam dini, gelmiş geçmiş edyan-ı arasında, ferdi ve içtimai adaleti en belirgin şekilde ortaya koyan, ve bir saat adaletle hükmetmeyi, altmış sene ibadete denk tutan, hatta ondan daha hayırlı sayan bir dindir. Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i sahihada, adaleti emreden pek çok ayat ve ehadisi şerife göstermek mümkündür. Allah size adil olmayı, insanlara ihsanda bulunmayı, ve akrabaya bir şeyler vermeyi emreder. Allah emanetleri ehline tevdi etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi ister. Ey iman edenler! Hak'tan yana olun ve her işinizde adaleti gerçekleştirmeye çalışın. Her zaman adaletin şahitleri ve temsilcileri olmaya bakın. Herhangi bir zümreye karşı içinizde hissettiğiniz kin ve nefret, sizi adaletsizliğe sürüklemesin. Adil davranın ki, takvaya en yakın davranış da budur. Bana, sizin aranızda adaletle hükmetmem emrolundu. Türünden, pek çok ayeti kerime adaleti emrettiği gibi, zalimler yakın bir gelecekte, nasıl bir değişimle devrilip gideceklerini görüp bileceklerdir. Ahalisi ıslahçı ve hukuka riayetkar olduğu sürece seni Rabbin o beldeleri helak edecek değildir. Biz ahalisi kendini zulme salmış karyelerden başkasını helak etmeyiz gibi bir hayli ayatı ı beyinat dahi adaletin zıttı olan zulmün çirkinliğini ve zalimlerin su akibetini akıbetini hatırlatmaktadır. Bu itibarla denebilir ki, bir milletin beka ve devamı için sadece dini ve milli hislerin canlı olması yeterli değildir. Dini hayatın ve milli heyecanın yanında adalet ve hakkaniyet duygusunun yürekten duyulup yaşanmasına da ihtiyaç vardır. Bu husus şimdiye kadar gelmiş geçmiş milletlerin hayatında değişmeyen bir esas olduğu gibi, bundan sonra da her gün biraz daha artan önemiyle hep devam edecektir. Bugüne kadar insanlar adil ve hakperest oldukları ispatı geleceklerini teminat altına almış, zırlı zalili ilahi de hayat ve hakimiyetlerini devam ettirmiş, cani bir ilahiden hep irtifatlar almış. ...ve tebeccühler görmüşlerdir. Aksine, adaleti suistimal edip, ...hak naşinas davrandıklarında da, ...sürekli tokatlanmış, ...teedip görmüş, ...ve yalnızlığa itilmişlerdir. Hali alem buna en büyük şahittir. Dün Müslümanlar hakkı çiğnedi, adalet ve istikamet duygusunu yitirdi, bugün de Allah onlara zalimleri musallat etti ve hepsini cezalandırdı. Haksızlığı irtikab eden onlardı, cezalandırılanlar da onlar oldu. Şu bir gerçek ki, zerre kadar dahi olsa Allah kullarına zulmetmez. Zulmeden kulların kendileridir. Kur'an-ı Kerim onlarca ayetinde, ''Biz onlara zulmetmedik, onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı.'' diyerek, haddini bilmezliğin ve haksızlığın gerçek adresini gösterir ve her çağdaki muhataplarını teyakkuza çağırır. Onun sık sık kendilerine verilen öğütleri kulak arda edip unutunca, içlerinden onları kötülüklerden alıkoymaya çalışanları kurtardık, zulmedenleri de fıskı itiyat haline getirdiklerinden dolayı der destedip yoksulluk azabıyla kıvrandırdık. Kasem olsun ki, biz sizden evvelki nesilleri, kendilerine apaçık ayetlerle nebiler gelmesine rağmen, zulümde ısrar ettiklerinden ötürü iman etme ihtimali kalmadığı için helak edivermiştik ve biz zulme gömülmüş nice kentleri kırıp geçirdik de, sonra onların yerine başka milletler yarattık gibi ayetlerle bu tür tarihi tekrürler devre daimlerini hatırlatması hep bu mülahaza itibarıyladır. İnsanlar hem Rablerine hem nefislerine hem de halka karşı adalet ve istikamet içinde bulunmakla mükelleftirler. Cenab-ı Hakk'a karşı adalet ve istikamet, O'nun vaz ettiği kurallara uyarak, emir ve yasakları mevzuunda kılı kırk yararcasına titiz hareket ederek, nefsine karşı adil olma, kendi şahsına ve aile efradına, emanete riayet hassasiyetiyle muamelede bulunup, ifrat ve tefritlere düşmeden, her şart altında hayatını itidar içinde sürdürerek, Halka karşı adaletse, her hususta onların haklarını gözetip, onlara her zaman hayır ha bir yol arkadaşı gibi davranarak gerçekleşebilir. İşte bu şekilde hem hukukullah hem de kul haklarına, tabiri diğerle hem hukuku ammeye, hem de ferdi haklara riayet edilmiş olur. Aksine bu haklara riayet edilmediği takdirde, Umumi ahenk temelden sarsılır, ihtilaller baş gösterir ve her yanda her yaşanmaya başlar. Cenab-ı Hak da bir kısım zalimlerin eliyle onları cezalandırır. Sonra döner, o zalimlerden de intikam alır. Bugüne kadar hiç değişmeden, adeti ilahi hep böyle cereyanede gelmiştir. Bu arada fevkalade inayetler de olmuştur ama, Bunlar, rahmetin gazaba sepkati esprisine bağlı sürpriz teveccühlerdir ve temadileri de onun ekstradan inayetlerine vabestedir. Allah yaratırken her şeyi olabildiğine dengeli ve ahenkli yaratmıştır. Varlığın her yanında bir kısım temayüllerden, sevklerden, insiyaklardan söz edilse de, canlı cansız her nesnenin arkasında, o kahir kudretin adlu ahengi gözettiği açıktır. Bakış saviyesini iyi belirleyip, eşya ve hadiselerin arka planını görebilenler için bütün kainat, umum mevcudat, topyekün ekosistem, sürekli adalet ruhuyla soluklanıp durmakta, ve her nesne, hal, nizam ve maslahat diliyle hak ismini haykırmaktadır. İnsanoğlu ise, yaratılışındaki farklılık ve fakiyete binaen, bu örfaneye kendi hür iradesi ve kendi planlarıyla iştirak etme durum ve konumundadır. Bu, onun farklı donanımına göre özel bir tevcih sayılmasının yanında, Aynı zamanda çok zor bir sorumluluk da demektir ki meşakkat ölçüsünde üstün payeler elde edilir. Fehvasınca o iradesinin hakkını yerine getirdiğinde kendisine vaat edilen öyle şeyler vardır ki onlara nispeten o yolda verdiği ve o uğurda harcadığı enerji oldukça önemsiz kalır. Evet, altından kalkılamaz bir iş değildir iman ve İslamiyetle Cenab-ı Hakk'a teveccüh ve tekvini emirlerle teşrii direktifler arasındaki mutabakatı keşfedip ortaya çıkarmak. Ama gel gör ki dünden bugüne oldukça kolay görünen böyle bir işi başaran tevfik erlerinin yanında onların yüz katı haybet ve hüsran yaşayanlar da olmuştur. Hem de Göz göre göre, dün ve bugün hakka teveccüh ederek iman ve İslamiyeti duyup yaşama şeklinde olsun iradesinin hakkını eda edemeyen o kadar bahtsız kimseler gelip geçmiştir ki böylelerini düşününce insanın kendi kendine meğer eşrefi mahlukat sayılan bu insanlar arasında ne kadar da özünden. Mahiyetinden habersiz kimseler varmış diyesi geliyor. <Gülüyor>